الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت صدق الله العظيم Rabbi ifteh bil khayr, vaktin bil khayr, Rabbi esir ve la tu'asir, Rabbi temin bil khayr, amin Ve velhamdülillahi rabbil alemin, amin. Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir iki aydır tevhid ve şirk konusunu işliyorsunuz. Bu bölümlere ayrılmıştı. Bugünkü konumuz ise inşallah...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 allah da ona ne diyor? Beni göremezsin. Ve tevbe ediyor Musa aleyhisselam sonra. Bu isteğinden dolayı tevbe ediyor. Yanlış bir şey olmasa dahi. Yani biz Allah-u dünya gözüyle göremeyiz. Çünkü o cihazat bize verilmedi. Biz Kur'an-ı Kerim'in her suresinde allah kendisini bize esmasıyla tanıtıyoruz. Örneğin Fatiha'ya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabb. Maliki yevmiddin. Malik.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 Bilmiyordu değil mi? Bilseydi, kendisini korumaz mıydı? Korurdu. Yıllarca zindanda kalmadı mı? Kaldı. Bunların hepsi ayetlerce mevcut değerli kardeşlerim. Evet. Ayrı yeten amcaya gittiğimiz gidenler bilir. Sûret-i biz ne diyorduk? Ya İsa, ya Ced ve Sülem't. Ya İsa, ya Musa, ya Hasan, ya Hüseyin demiyor muyuz?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 Ey Muhammed Allah'ın nimet verdiği ve seni de nimetlendirdiğin kimseye eşini bırakma. Allah'tan sakın diyor. Allah'ın açığa uğracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenme konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah'ın buyruğu yerine gelecektir. Bu da Allahu Teala'nın eş edindiğine dair bir muhalefettir der. Muhalif bir ayettir değerli kardeşlerim. Zaten birçok ayette Peygamber Efendimiz'in eşlerinden bahsediliyor. Peygamber'in hanımları sizin ehli onun ehlibeytidir. Sizin annenizdir buyuran ayet kerimeler de var değerli kardeşlerim. Allahu Teala dedi ki ya bir sıfatla daha itham ediliyor. Yemek yemek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 Yine isimlere bakıp Allahu Teala'yı tanımaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala şöyle buyuruyor. İnneke, i̇nneke entel alimul hakim Şüphesiz sen her şeyi en iyi bilen ve hikmeti sonsuz olansın. Ente Hasan, ente Hüseyin, ente Ali'in Ebu Talib demiyor. Hatırlarsanız ne diyor Surat-i evvelde? Ya Ali bin Ebu Talib, zahiren imami batından ilahi. Demiyor muyduk bunu? Ey Ebu Talib'in oğlu Ali, zahiren imamımsın, batinen Allah'ımsın.